Yine bunun gibi La ilahe illallah'ın başka bir şartı ise nutk ve ikrar dediğimiz La ilahe illallah'ı ağızla ikrar etmektir. La ilahe illallah'ı ağızla ikrar etmektir. Çünkü peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte bize ne diyor arkadaşlar? Umirtu en uqatil ennase hatta yeşhedu en la ilahe illallah ve enni Muhammeden Rasulullah. Ben insanlar ve enni Muhammedun Rasulullah. Ben insanlar La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyene kadar onlarla savaşmakla hem Bir rivayete şehadet edene kadar, bir rivayete ise hatta yakulû ta ki ağızlarıyla söyleyene kadar ben onlarla ne yaptım? Ben onlarla savaşmakla hem de İşte Müslüm'de bu hadis muttefakun aleyh biliyorsunuz. Müslüm'de İmam Nevi şerhinde bu hadisi açıklarken diyor ki bu hadisten anlaşılan nedir? İmanın şartı şehadeti ikrardır. İmanın şartı jahadeti ne yapmaktır? Ağızla ikrar etmek ve söylediğine itikat etmek ve Peygamber vesselam'ın tüm getirdiklerine de itikat etmektir. Ve aynı şekilde arkadaşlar Peygamber vesselam'ın insanları İslam'a davet ederken ki hadislere bakınız göreceksiniz Peygamber insanlardan bu kelimeyi ağızlarıyla söylemelerini diyordu Peygamber a.s.m. Yani mesela amcasına ki amcası kafir olarak öldü amcasından la ilahe illallah isterken ne diyordu? Ya ammü Kul la ilahe illa Allah kelime. Eşhedü leke biha indallah. Bu kelimeyi söyle Allah'ın yanında sana şahadet edeyim. Bu kelimeyi söyledi diyeyim diyordu peygamber aleyhissalatu Ama kul la ilahe illa diyordu. Bu kelimeyi ne yap? Bu kelimeyi ağzınla söyle diye peygamber aleyhissalatu vesselamdan talepte bulunuyordu. E şimdi arkadaşlar bu la ilahe illallah'ın bir şartıdır. La ilahe illallah ağzıyla söylemek. E bugün maalesef birçok genç La ilâhe illallah ve kelime-i şehadeti veya kelime-i tevhid'i söylettirin, yanlış söyleyecektir. Birçok genç eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve bu kelimeyi yanlış söyleyecektir. Hatta yani benim kendi bildiğim kelime kendisine sorulduğu zaman başını sonunda, sonunu başında okuyan insanlar vardır. O zaman, bu kelime zaman daha söyleyemeyen bir insana Bizim Müslüman dememiz mümkün değildir. Ama adam kelimeyi söyleyemiyor, bu adamın zaten tağutu inkar etmesi de mümkün değildir. Çünkü kelimeyi ömründe adam ya bir defa çocukken ilkokulda din öğretmeni söylettirmiştir veya camide bir iki defa hutbede imamdan işitmiştir. Bu şekildeki bir La İlahe İllallah kesinlikle sahibine ne yapmaz? Kesinlikle sahibine fayda vermez. Öyle değil mi? O zaman diyoruz ki La İlahe İllallah'ın tağutu inkardan sonraki şartlarından bir tanesi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 İslam'la hükmedebilmek için mutlaka bu kelimeyi söylemesi lazımdır. İmanla veya İslam'la hükmedebilmemiz için mutlaka bu kelimeyi söylemesi lazımdır. Bir de bu kelinin yerine geçen başka bir şey daha vardır. O da İmam Kurtubi'nin Tövbe suresinde İshak etniyene yani haveyi'den nakletmiş olduğu icmadır. Eğer bir insan ya la ilaha illallah'ı söyler veya kelime-i şehadeti söyler veya da namaz kılar ise bu insana icmayla ne yapılır? Müslüman hükmünde bulunur.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 Allah, Kur'an-i Kerim'de Peygamber aleyhissalatü vesselama hitaben diyor ki فَعَلَمْ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا o Allah birdir, diyor. فَعَلَمْ Kuru kuruya değil. Bilki ilim üzerine ol ki, o Allah'tan nedir? O Allah'tan başka ilah yoktur. Ondan başka ibadeti hak eden yoktur. Bilki ki, la ilahe illallahı bilerek söyle, diyor Peygamber aleyhissalatü vesselama. Aynı şekilde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 Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Muaz'ı Sahihinde, Bukari ve Müslimde Yemen'e gönderdiği zaman ne diyordu? inneke tehtimu ala kavmin ehli kita. Sen ehli kitab olan bir kavme geliyorsun. Sen ehli kitab olan bir kavme geliyorsun. fesekun evvel ma tedauhum ileyhi la ilahe Senin onları çağıracak ilk şey kelime-i şehadet olsun diyordu peygamber. feinhum aratullahe eğer onlar Allah'ı bilirlerse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 eğer onlar Allah'ı bilirlerse yani Allah'ın ve Rasulünün istediği şekilde onların öngördüğü şekilde tanır ve bilirlerse o zaman Müslüman olmuşlardır onlara namazı ve orucu öğret diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tabi burada ne meselesi vardır arkadaşlar burada gördüğümüz gibi ilimsiz olan bir La İlahe İllallah'ın veya babalardan görme bir La İlahe İllallah'ın manatı hiç düşünülmeden veya yanlış manayla bilinen La İlahe İllallah'ın insana fayda vermediğidir Ki konunun başındaki ayetimizi hatırlayın, hatırlayın. Kul mey yerzukukum mined semai vel ardi emmen yemlikus sem'a vel efsad. Ve mey yücül hayye minel meyyiti ve yukricil meyyite minel hay ve mey yüdebbirul emra feseyakulun Allah. O müşriklere sor diyor Allah. Kimdir yerden gökten ne zıhvelen? Kimdir işitmeyi ve görmeyi elinde tutan? Kimdir diyor diriyi ölüden, ölü diriden çıkartan? Kimdir kainatın işlerini tedbir eden? Allah diyeceklerdir. Ama onların bu şekildeki bilgileri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 Sıdık şartı, doğruluk şartı ve aynı zamanda ihlas şartı. Yani adam bu sözü söylediği zaman bu sözü sabit